Yakmayı. Yere, yere bıraktığınızda o <gülüyor> da sin canınızı yakar abi. Yere Hadi. Bir daha Onu abilerime ver. Ee, Allah razı olsun. elhamdülillah iyiyim Cafer Yok torunumuz kızkacı aldılar mı? <gülüyor> Kavga yok üç kardeş benim torunu Arne hayırlısın inşallah şimdi e, yok benim için bütün çocuklar kıymetlidir kardeşler Allah azze ve celle dinini tamamlamış eksik hiçbir şey bırakmamıştır ibadet dediğimiz nefumu nasıl yapacağımızı ve nasıl yap yaptığımız o ibadetlerden razı olacağını indirmiş olduğu kitabında ve o kitabı göndermiş olduğu Resulüyle ne yapmış? Rabbimiz Subhanahu ve Teala bize bildirmiş. Biz kemale ermiş Eksik hiçbir şey yoktur. Allah anlayanlardan eylesin. Ama maalesef bazı topluluklar e, iblis ve ona uyanlar diyeyim ki cennet de hak, cehennem de haktır. E, hak olan kitap ve sünneti dışında olan her türlü şeye insanlığı iblis sevk etmiş onlara vesveseler vermiş, vesiseler vermiş ve onları o yola sevk etmiş ve insanlar da sanki Hakk'a gidiyormuş gibi ki gidenlerin de hakikaten sağduyulan düşünüp anlamaya çalışsalar o yolun doğru bir yol olmadığını kendi akıllarıyla bile bulmaları mümkün. Tabi fıtratları bozulmamışsa. Aynen Hızır kıssasına da baktığımızda hatta bu konuda hakikaten Hacer çok güzel bir eseri var. Hoş geldin Fatiha. Ümmül Kura'dan çıktı. Allah'a Allah. emanet olun. Kuralardayız Fatiha. E, rivayet ilimleri açısından Hızır'ın mübüvvet ve hayat meselesi diye bütün kardeşlere tavsiye ederim. Ümmül Kura kitabından çıktı. Bu konuyu baştan sona hakikaten güzel almış. Güzel de bir tercüme. Eee Allah okuyup amen etmeyi nasip e, Düşünün şimdi yanlış hatırlamıyorsam Mü'min suresinin 34. ayetinde e, biz seni öldüreceğiz de onları mı yaşatacağız diyor. Kızır ölmüştür. Şey lütfen oturur musun dedeciğim? Ama gene Emin bir tur atın bakalım üst katta hadi bir dolanın bakayım. hadi dedeciğim bir sakin ol bakayım. Hızır ölmüştür kardeşler. Hızır kimdir? Bu haleye baktığımızda e, Musa Aleyhisselam kavmin içinde kalkıp onlara irşad edici güzel bir sohbet ediyor. Bir tanesi kalkıp diyor ki en bilgenimiz kim? Musa Aleyhisselam benim diyor ve Allah bilir diyor. Rabbimiz subhanahu ve teala kendisini kınıyor. Ve Musa Aleyhisselam Rabbine Ya Rabbi o benden bilgili kim diyor. Ve Rabbimiz Subhanu yok kayda gerek yok inşallah. Rabbimiz Subhanu Kuvveti kendisinin yanına bir hizmetçisini almasını ve sepetine ölü balıkların almasını ve nerede dirilip yara yara denize giriyorsa işte orada bekledikleri insan mı olduğunu söylüyor. Bu kıssayı hem surede bulursunuz Keyif suresinde. Buhari ve Tilmizi'de Kitabü Tefsir'de bu rivayetleri görebilirsiniz. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. Musa Aleyhisselam ve hizmetçisi birlikte yola gidip de bir yol ayrımına geldiklerinde balık yeri yara yara şaşkınlık ifade edecek şekilde ne yapıyor? Denize gidiyor. Fakat hizmetçisi bunu Musa Aleyhisselam'a söylemeyi unutuyor. Biraz yol aldıktan sonra Musa Aleyhisselam acıktık diyor. Şu sepetimizdeki balıkları getir ve yiyelim diyor. Hizmetçisi de ben diyor size söylemeyi unuttum. O diyor falan yerdeyken şaşılacak bir şekilde diyor denize gitti. İzleri üzerinde dönüp geldiklerinde bir yer kenarında saçları bembeyaz yeşil çimenlikler üzerinde oturan beni görüyorlar salih kulu İmam Bukhane'nin naklettiği bir rivayette i̇bn Abbas Abbas'tan gelen rivayette Hızır deniyor buna. kendisiyle tanıştıktan sonra arkadaşlık yapabilir miyiz diyor Hızır diyor ki sen bunu güç yetiştiremezsin diyor eğer diyor sen arkadaşlığımı kabul edersen beni sabredenlerden bulunsun ve arkadaşlıklara başlıyor bu arkadaşlıkların neticesinde üç tane vaka var. Ben muhtasaran gideyim. Bu vakalardan birisini giderlerken deniz kenarında salih kul Musa'ya soruyor. Bu ayette de hadiste de bulabilirsiniz. Ey Musa şu kuşun denizden almış olduğu sudan ne kadar eksiltti? Musa hiçbir şey diyor bir damla veya hiçbir şey işte senin ilmin de benim ilmin de Allah'ın ilminin yanında hiçbir şey diyor. Zaten Sure-i bitişine bakarsanız ağaçlar kalem olsa, denizler münekkab olsa, bir o kadar bir o kadar daha olsa yine Rabbinin ilmini yazmakla ne yapamaz? Bitiremez diyor. Aleyküm selam ve rahmetler. Hoş geldiniz kardeş. Bu da gösteriyor ki ilim Allah'ın ilmidir. Bu yolculukları esnasında üç tane vaka var. Bu vakalar neler? Bir sahile geldiklerinde hazır bir gemiye binmeleri, gemiye biner binmez geminin ortasını salih kulun delmeye çalışması, sahile çıktığında oynayan çocukların içinden bir tanesinin hemen kafasını koparıp öldürmesi ve daha sonra bir köye gelip yiyecek istediklerinde kendisine hiç kimsenin yardım etmemesi ama buna mukabil Orada yıkılmak üzere olan bir duvarı tamir edip ve bunun akabinde Musa Aleyhisselam'ın üçünde de bir itiraz etmesi var. Ve salih kul Musa Aleyhisselam'a dönüp ne diyor? Gemiye gelince diyor, geminin sahipleri fakir fakat salih insanlardı. İleride boğazdaysa şedik birisi var, sağlam gemileri alıyordu. Bense diyor onu hafif hasarlı hale getirdim, gemi hasarlı diye onunkini almayacaklardı diyor. Çocuğa gelince diyor. Onun anne ve babası salihlerdendi. O çocuksa doğuştan kafir ruhluydu diyor. Yaşasaydı anne ve babasının amelini ziyan edeceklerdi diyor. O duvara gelince diyor. O duvarın altında diyor bir gömü var ve o yerin sahibi ise diyor salih bir insandı. O ifade etti çocukları küçük diyor. Büyüyünce diyor orayı kazacaklar ve o da onlara Allah'ın ikramı olacaktır. Şimdi bu kıssalar bize şunu anlatmak istiyor ki birçok teferratı var ve Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den de uzun uzun bu konuda rivayetler var. Bunlar nedir? Ne olursan ol Allah'ın ilmine muhtaçsın. Anlatabildim mi? Ama bazı insanlar bak Resul dahi olmadığı halde bak peygamber dahi olmadığı halde kendisine inham edilen aleyküm selam ve rahmetullah hoş geldin İsmail kendisine inham edilen ve Allah'ın kendisine vahyi olduğu insanlardan bahsediliyor. Buna halk arasında tutuyorlar bir de isim koyuyorlar. İlmi ledun yani zahiri ilim batını ilim diye. Kardeşlerim tamamlanan kemale eren bu dinde böyle bir ilim söz konusu değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan da gelen sesim gelmiyor mu? Sesimde bozukluk mu var? Tam Allah razı olsun. Ee, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın dediği gibi geçmiş ümmetlerde diyor kendilerine ilham edilen ve kendilerine vahiy edilen insanlar vardı diyor ama bu artık bitti diyor eğer aleyküm eğer diyor gelseydi ilham tekrar bu Ömer'e gelirdi diyor hatta benden sonra eğer bir peygamber gelinseydi bu Ömer olurdu diyor Ee, artık mübeşşirat kaldı diyor. Mübeşşirat nedir? Müminlerin gördüğü salih rüyadır diyor. Kardeşlerim, Allah'ın kitabı olsun, Resulullah'ın sünneti olsun, geçmiş ümmetlerde peygamber veya Resul olmadığı halde kendilerine ilham eden edilen birçok insanlar vardı. Rahip barista düşünün veyahut eee Süleyman'ın kıssasında e, orada kendisine ilim verilen insanı düşünün tahtı getiren Rabbimiz subhanahu ve teala istediğini istediği şeyi yapmıştır. Kimse Rabb'i sorgulayamaz. Ama Allah Azze ve Celle ile Resulü dışındaki insanlara ilhamın ne yaptığını kesildiğini söylüyor. Maalesef şeytan ve avaneleri hak olan bu dinde Burhan'la, Delin'le, İdminan'la yaşamamız gereken bu dinde, bu dinde Kur'an ve Sünnet'in dışındaki her yolu deneterek insanları ona sevk etmesi, onları cazip göstermesi ve insanların da Kur'an ve Sünnet dışında onların yoluna gittiğini görürsünüz. Bakın, tasavvuftaki bu İlm-ü inancı yani zahiri ilim, batını ilim diye ayırmaları, Allah inancını bozmuşlar, haşa, öyle ileriye gitmişler ki bu alçaklar topluluğu, Allah'ı haşa bir kadına, hatta çok uygunsuz, yani telaffuzunu bile yapamayacağım şeyleri, kitaplarında zikrederek, haşa Allah'ı öyle duruma düşürmüşler ki, hatta açın, Mevlana'nın fihi mafihi diye kitabına, Orada kendi karısını düzen Şems Tebrizi'nin dahi mesnevide değil, fih mafide bu. Kendi karısıyla Zimar'dan bir adamı Şems Tebrizi orada haşa o kimya Allah'tı. Benim canım kadın istediğinde Allah çok kıskançtır haşa. İnan şu sözleri söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Ama bunu kendi kitaplarında yazmaktan alçaklar Hiçbir zaman çekinmemişler. Utanmamışlar ve bizlere nakletme yollarına kadar gitmişler. Şimdi soruyorum, bunun ilmi ledün mü? Veya zahiri ilimle, batını ilimle ne alakası var arkadaşlar? Açın İmam-ı Rabbani'nin 445. mektubunu. Mümin kafir olmadıkça, din kardeşinin kellesini kesmedikçe, anasıyla zina etmedikçe mümini kamil olmaz diyor. Bunun şimdi vahiyle ne alakası var? Aleyküm selam var Amitullah. Küfür ettim Allah'ın dinine ki küfrü vaciptir diye gidiyor. Onun için tasavvuf inancı, Allah inancını, peygamber inancını, kitap inancını, hepsini bozmuş. Bizim uymamız gereken esas Kur'an ve sünnettir. Ama o topluluklara baktığımızda tamamen e, rüya alemi, rüyalarla irşad edilme, bunlara giderler. Tamam. Belki nübüvvetin 46'da biridir. Bir bak ya. Yani. 46'da biri rüyadır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ilk 6 ay hep vahiy rüyayla gelmiştir. Rüyada gördüğü hep başına gelmiştir. Ama <gülüyor> Hoş geldin Serenle. Ama 46'da 45'i vahidir, Kur'an'dır, sünnettir. Neden buna uyunmaz? Onun için Allah haktan ayırmasın, Kur'an ve sünnetten amel etmeyi nasip etsin. Bu insanların hangi kitaplarına giderseniz gidin hep şirp ve küfür doludur. Hemen mukaddimesini okuduğunuzda bu bana fısıldandı bu bana uykuyla uyanık halinde getirdi yazdırtıldı ben bunu yazmaya ehil değilim İşte bu bana yazdırtıldı bu alemlerin Rabbindandır buna ismi veren de Allah'tır buna sağından solundan önünden arkasından kimse yaklaşamaz tipinde hep bir şeyler koyarlar ama e, ispata geldiğinde ispat var mı yok hep uçan, kaçan öyleyi Mekke'de ikindiği Medine'de kılan insan bunlar peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 14 günlük çileli yolculuğu neden yaptı havadan hop uçup Medine'ye gelemez miydi niye mağaralarda saklandı neden o tehlikeli yürü, yolculuğa çıktı hicret etti Allah subhanahu ve teala insanların içinden seçecek Hatemül Enbiya kılacak ona bunu vermeyecek mümkün mü? Allah Resulü dahi ve vesselam kalplere mutlale olan Allah'tır derken bu insanlara bakın bütün kitaplarına hep insanların kalbine uzun ederler içinden geçeni bilirler kontrol ederler bir Resula dahi bu verilmemişse e ondan sonrasına nasıl verilir kardeşlerim? Ama bu gibi kıssalardan kendilerine göre manalar çıkararak birçok yere giderler. Halbuki bu batıl bir çıkarmadır. Ve hak olan bir çıkarma değildir. Maalesef bu tip insanların varlığı aklı sıfırlamalarına haset kelamcılar gündeme gelmiştir. Kelamcılara da bakın bunları korkunç bir şekilde tekfir ederler. Yani, ellerinden gelse öldürüp, diriltip tekrar öldürürler. Hatta dün Musa kardeşte herhalde az bir şeyine yetiştim. Birisinin onlara karşı sözünü yayınlıyordu. Adam öyle bir tekfir ediyor ki deli danalar gibi bağırıyordu yani. Hatta Molla Ali'ül Kari'nin Vahdet-i Vücut Risalesini okursanız o kadar kızmış ki gibi birisi, kitabın son bölümünü okursanız şöyle diyor, Allah dese onlara yerham-ı denmez diyor. Hatta diyor ölse Müslüman mezarlığına gömülmez. Bak adam o kadar kızmış. Ve diyor onlara derin derin çukurlar açılır, ateşler yakılır, orada cesetleri yakılır diyor. Ya, o kadar kızmış yani ha doğru yanlış tasif ettiğinden, ettiğinden demiyorum ama bunların İslam'a vermiş oldukları zararlara bakın neler yazmışlar Allah'ın haktan ayırmasın Rabbim kimin dost kimin düşmanı olduğunu kitabında zaten bildirmiştir huşu içinde secde eden doku edenlere zaten dostum demiştir kişi ya Allah'ın dostudur ya da şeytanın dostudur İkisinden birisidir. Üçüncü şık yoktur. Ama halk arasında öyle safsatalar vardır ki, işte biz onların yaptığını yapamayız. Onlar gibi eremeyiz, dönemeyiz, uçamayız, kaçamayız. Bunların hepsi hikaye kardeşler. Bunların hepsi hikaye. Ve öyle bir e, silsile de koyarlar ki hakikat ehli, harikat ehli, şeriat ehli, marifet ehli diye Aleykümselam ve rahmetullahi ve bebekler. Hoş geldiniz. Hatta kitaplarında öyle ifadeler vardır ki bir sufi şeyhinin yanına gitmiş. Şeyhine birçok sorular sormuş. Şeyhi demiş ki sen falan meydana git. Orada peçeli bir adam var. Onun önünde oturanına bir tokat vur. Sağında, solunda ve arkasında oturana bir tokat vur. Sonra demiş, onların yaptıklarını gel bana söyle. Bakın şimdi kitaplarda dinin tarifine bakalım. Adam gidiyor, tam şeyhin önünde oturuna bir tokat vuruyor. O da pat ona vuruyor. Sonra soldakine vuruyor. O hiç kafayı kaldırmıyor. Sağdakine çakıyor. O şöyle hafif kafayı kaldırıyor indiriyor. Arkadakine çakınca o da hemen geliyor elini öpüyor dönüyor geliyor şeyhine anlatıyor ne oldu diyor İşte diyor şeyh sohbet ediyordu gittim önünde oturana bir tokat vurdum ne yaptı diyor o da bana vurdu diyor. Ha, o şeriat ehli diyor da hayat var dedi diyor <gülüyor> soldaki ne yaptı diyor ona bir tokat vurdum diyor ama hiç kafayı bile kaldırıp bakmadı ha, o da diyor yeni tarikat ehli diyor o tokadın Allah'tan geldiğini bildi ama diyor ona karşı kimlenirim diye kafayı kaldırıp bakmadı diyor. Peki diyor sağdaki ne yaptı? O da diyor kafayı kaldırdı şöyle bak. baktı. O da diyor hakikat ehli diyor. Daha yeni diyor. Yani bir şeyleri anlamaya çalıştı. Onun Allah'tan geldiğini bildi ama kimden geldi, hangi elden geldi ona baktı diyor. Arkadaki diyor o da diyor Hemen elimi öptü. Ha işte o diyor marifet ehli diyor. O tukatın Allah'tan olduğunu bildi. Ama diyor o el acıdı. Eziyet oldu diyor. Hakkını helal etsin diyor. Onun elini öptü diyor. O peçeli kimdi? Bilir misin diyor. İşte o da bendim diyor. İşte. Dini böyle anlatıyorlar. Yok Şems Tebrizi gelmiş. Mevlana havuzunun başında. Babasından kalma, el yazma ki bütün tarikat ehillerinin e, silsilelerine bakarsanız hepsinin kendilerine ait el yazma kapları vardır kardeşlerim. Ben çünkü birçok tasavvuf tarikat şeyine gidip gördüğüm için işte onu okurken birden almış havuzun içine sokuvermiş. Ne yaptın işte hepsi gitti. İnşallah yok olurdu da. Şems kitabı bir çıkarıyor, bir bakıyor ki hiç su kitaba zarar vermemiş. Ha, anlıyor ki bu kendisini işare edecek şey Bunlar. Yok Şah-ı Nakşibendi Hazretleri hacca giderken bir tüccarın kalbine nüfuz etmiş, onun kalbinden geçeni okumuş, bilmem ne olmuş, öyle şöyle olmuş. Yok falan hacca gitmiş, oradan bir el er çıkmış, beyaz bir el er çıkmış, arkadakilerin hepsi birbirini kılıçtan geçirmiş, sonra e dönmüş Şeyh onlara doğru elini uzatmış hepsi dirilmiş var mı böyle bir şey yani var mı yani? Allah bizleri manfret etsin yok işte Halil İbrahim caminin orada tabi balıklar savaşlarda hepsi savaşa gidermiş hiç biri kalmat atılmış o ateşin hepsi, kor olan ateş hepsi balık olmuş. Onu yiyen ölürmüş. Bak arkadaşlarım, yana in e gidip ineğe dokanamıyorsan yolda giden inek istediği hareketi yapıyorsa ve bir tanesini kesersen ah, ilahımızı kestiler diye sana saldırıyorlarsa onlar güleriz değil mi? Güleriz değil mi? Bizde ne ineğe tapanlar var? Ne ineğe tapanlar var? Burada daha de sikiysem balıktan miye? Sen onlara kurban ederler vallahi. Bırakın hayvanı bir diriye rabbite eden insanlar var. Allahı bırakıyor adam. Allah'tan korkar gibi Allah'ın yaratmış olduğu bir kula rabbite ediyor. Ve güya şeyhlerine hazır ölüyor, onlara ilim dağıtıyor. Hatta halk arasında öyle safsatalar vardır ki. Aleyküm selam ve Hoş geldin hepiniz duymuşsunuz duymadıysanız gidin yaşlarınıza sorun size derler hem de o kadar güzel derler ki bayram namazında sabah namazı olmadan çeşmeye gidin niye? Hızır öler oradaki su birden altın olur altını doldurup eve gelirsiniz öyle değil mi? İşte falan yerde alim var. Buyur yavrum. Aferin dedeciğim. Bu diyor hiç okumadı da. Onun bir hocası da yok. Ne oldu? O diyor kenarıya çekilir. Orada diyor sanki birileriyle konuşur diyor. Ona hızır uğradı diyor. Yani adam hiç okumuyor. Kur'an, sünnet bilmiyor. Ama Allah'ın dinini biliyor. Hiç cinlenen insanları gördünüz mü kardeşlerim? Makinalı tüfek gibi konuşurlar. Hiç dikkat ettiniz mi? Hiç yorulmazlar. Patır patır patır konuşurlar. Nereden bulurlar o lafı bilmiyorum. Ne farkı var bu alim diye geçinen bu tasavvuftaki şeytanlarla onların? Hepsi bunların avanesi. i̇bn Abbas'a geliyorlar. Allah kendisine rahmet etsin. Bizim orada bazı insanlar var. Bizlere vahiy geldiğini söylüyorlar. Biz bunlarla baş edemiyoruz. Bizlere yardım etsen de bunlarla baş etsek dediklerinde e, i̇bn Abbas diyor ki doğru söylüyorlar diyor. Neden uğraşıyorsunuz ki onlarla diyor. Bilmez misiniz diyor. Allah da diyor estağfurullah. Şeytan da diyor dostlarına vahyeder. İsmi Hüseyin. Hüseyin e ben Enam suresini yanlış hatırlamıyorsam 121. ayet. Kardeşlerim vahiy bellidir. Kemale ermiştir. Allah onu Resulüyle kemale erdirmiştir. Bizim uymamız gereken, almamız gereken, yapmamız gereken esaslar bunlardır ama maalesef maalesef iblis öyle bir ağını örmüş ki insanlar hakkın dışında her şeye uyuyorlar ve tamamlanmış bu dinden haberleri olmayan insanlar emredilmemiş bildirilmemiş her şeye tabi oluyorlar ama İslam'a tabi olmuyorlar düşünün tasavvuftan maksat zülkse takvaysa, veraysa bunun adı İslam değil mi kardeşlerim? Yok mağarada Ebu Bekir ayağını tıkamış işte yılan gelmiş altından sokmuş işte kalbi zikir yapmış nakşilerin şeyh-i piri Ebu Bekir'miş Ömer'in sesi gürmüş Ömer Allahu Ekber La ilahe illallah diyormuş ha bu da Kadir'iymiş Cehri zikirde buradan olmuş işte Kenan'ı Rufa'yı hacca gelmiş, ziyaret etmiş arkasındaki insanlar birbirini kılıçtan geçirmiş bu da ne olmuş Rufa'yı tarikatı olmuş Şazeli'si, Uşşakisi şu şu şu şu şu şu bakın hepsine gidin hep rüyadır keşif yoludur, manilerdir ama hiç Kur'an ve sünnet onların şeyinde yoktur. Allah haktan ayırmasın kardeşlerim. Rabbumuz Süphanuhu ve Teala yine moriye koyuyor. Ölmez olan diriden ya ama maalesef bunlar giderler. Ölülerden kabir yardım beklerler. Düşünün kardeşlerim. Allah Resulü neden gönderdi? Allah aşkına lat, menat, uzda, huber kimdi? ve leguz, nesir kimdi bunlar kardeşlerim? La ilahe derken başı nefi sonu ispatla biten bir kelime o la ilahe de biz bunları reddetmek zorunda değil miyiz? Onun için dinin baştan güzel bir okunması ve anlaşılması gerekir. Düşünün, bugün öyle hale gelmişiz ki, Allah bizlere mağfiret etsin, dinimizi hayatımıza geçirmememiz hasebiyle, daveti yapmamamız hasebiyle, ayrık otu gibi tasavvuf tayfesini diyeyim, diğerlerine ele almadan diyeyim, öyle bir yayılmışlar ki, bugün sanki İslam'danmış ve reddedersek, sanki İslam'dan çıkan topluluklarmışız gibi e, insanlara muamele ediyorlar. Ama düşünün şimdi saf, sıf fıtrata dönük. Herhangi bir tasavvuf erbabına veya şeyhına sorsanız. Tamam. Hadi tokalaş bakayım. Aleyküm selamlar. Hadi bakalım. Ayet-i er bitti mi? Hadi bakalım. Onlara desek ki ben tasavufa girmeden İslam'ı yaşasan, tevhid ehli olsan cennete gidemez miyim? Yani tasavuf olmadan tamam canım Hadi sana Ben tasavufa girmesin veya hiç haberim olmasa. Allah'ın emir ve mehilerini yaşasam Rabbimin rızasına eremem mi? Erersin diyor. Peki bu ne? Ya işte bundan sağlaması diyor. İyi de Afrika'da veya dünyanın öbür ucunda bundan haberi olmayan bir öğrenip yaşarsa ve bu cennete götürürsen o zaman bizim buna ne ihtiyacımız var ki? Allah bizlere mağfiret etsin. Allah haktan ayırmasın. Hmm. Maalesef öyle hallere getirmişler ki dur dedeciğim. Dede. Az sabret dedeciğim. Ne? Ne? Tamam, Düzgün filmi anlatacağım dedeciğim. Ee, öyle hallere gelmiş ki bu insanlar aynen kardeşim de yazdığı gibi şeyh olmayanın şeyhi şeytandır derler. Doğru söylerler. <gülüyor> Bunlar şeytansız hareket edemezler. Ama Kur'an okusalar Kur'an okusalar Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bize ahireti umanlar için ifade de o kadar net ki Allah'ı zikredenler için en güzel örnek en güzel numune Allah'ın Resulü'dür derler halbuki onlar Allah Resulü ve sellemi ne yaparlar? örnek almazlar güya onun soyundan gelen Seyyid veya şerif dediği insanların peşinden giderler. Şimdi düşünün kardeşler. <gülüyor> dur, dur dedim. Kısa Kaç dakika daha konuşabilirim? İzin kaç dakika? İki tane. İki dakika. Tamam. İki tane konuşacağım mı Tamam dedim. Gel bu konuşup bana verin. Tamam dedim. Peki. Şimdi düşünün. Dünya Allah Resulü Ali Selahattin Veziran'ın soyundan gelenler dünya seyit ve şerif. Seyit biliyorsunuz peygamberimizin soyundan gelen şerifse hem anadan hem babadan soyundan gelen böyle derler. Bunlar seyit olunca yummuş, yıkanmış e, masum ne derlerse vahiy onların izinden gidilir, onlara hürmet edilir, onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şey istenir hale getirmişler. Aslında tasavvuf pisliğinin Allah inancının böyle bozulması, kader inancının bozulması, Kur'an'ın tahrif edilmesi, sünnete şaşı bakılması, ehli beytin isminin tahrif edilmesinin hepsinin altında yatan pislik şiap istiyedir. Tasavvufun yayılması ve özel sınıf insanların ilan edilmesi, ölülerden yardım beklenilmesi, onlara karşı namaz kılınması, bunların hepsinin altında yatan şia pistiyedir. Ve önemli bir insanın ruhunun, yeni doğan bir çocuğa geçtiği inancının yayılması, tamamı bunların safsatasıdır. Aleyküm selam. Hoş geldin. Onun için Allah o itikattan da, o itikata uyanlardan da bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Tamamen pis itikatlarını, hatta zer düştük, ateş perestliklerini İslam'a sokarak İslam'ı bozmaya çalışmışlardır. Ve tasavvuf adı altında insanları kandırmışlardır. Ha, çıkış zamanına baktığımızda ortalık sisti, bulanıktı, e, yönetim hep despottu, zalimdi ve kendi akrabalarını başa getiren insanlardı. Halk da bu yönetimden kirlendi. Kendileri de bir nevi onlara ortak oluyorlardı. İşte bu ortamda böyle sakallı, cübbeli, şalvarlı, güya zühd ehli, kendilerini zühte atfeden ve insanlardan ayıran uzvet ehli denilen bir takım insanlar çıktı asalaklar. Ve insanlar da bunlara tabi olmaya başladı. Ve böylelikle tasavvuf girdi gitti. Allah bizlere hayır ihsan etsin. Ve yaşamış olduğumuz şu ortamın da bizlere kazandırdığı bir kültür var. Mesela bizler e, daha öncesi Osmanlı olan bir ülkeyiz. Osmanlı'nın ayakta kalmasına baktığımızda hangi yere giderseniz gidin illere, ilçe, medresenin bir şeyh efendinin olduğunu görürsünüz. Osmanlı bunlarla ayakta kalmıştır. Savaşa gideceğinde bunlara hemen el altından haberler göndermiş. Onlar kürsülere çıkmış. Ateşli konuşmalar yapmış. Kim gitmezse kafir olur, şöyle olur, böyle olur demiş. Herkes savaşa. Şeyh Efendiler kebap yapmış geriden. Onlardan vergi de almamış. Ve Osmanlı'ya da baktığımızda tamamen vahdeti vücut felsefesini görüyoruz. Yani Kur'an ve sünnet itikadı ne işlenmiş, ne aktarılmış, ne de kültürlerine girmiş. Sadece işlerinde bir imam Birgiri diye birini görüyoruz. O da bakmış ki ortalığı kurcalayacaklar. Birgiri kasabasını mahsus etmişler. Sen burada dur, sağa sola karışma tipinde. Bir onda bir şeyler görebiliyoruz. Onun dışında doğru düz bir şey yok. Onun için Kur'an ve Sünnet'ten amel eden insan doğruyu görür. Kur'an ve Sünnet'ten amel etmeyen insansa neye inanmışsa onunla insanlara bakar. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi onlar diyor Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler diyor. Evet. Bu da onların şirk koşmadan asla Allah'a ibadet etmeyeceklerini gösteriyor Allah ayaklarımızı kaydırmasın İman dediğimizde bu özellikle kitaba imanın peygambere imanın ne olduğunu hakkıyla anlayanlardan eylesin bizlere kardeşlerim tasavvufta hakim olan cehalettir şeyhin karşısında ölü bir ceset gibi olmak istenir halbuki İslam'daysa cevvallık vardır hareketlilik vardır, ilim vardır Allah Azze ve Celle. Buyurun. Yok, hadi bağlamayalım. E çok meşhur olunca kitapları da herhalde çok satın. Ondan. <gülüyor> evet. Allah Resulü daha meşhur ama hadis kitapları hep raflarda tozlanıyor baktığımızda onlarda elim ön planda değildir kardeşlerim. Her gün ölüm rabıtası yaptırta yaptırta adamların kafalarını tırlattırıyorlar. Sonra çile dedikleri mezarların altına kovuklar eşiyorlar. Farelerin bile kalmadığı yerde güya çile adı altında oralara çekilerek oralara çekilerek güya belli bir şeylerini doldurduklarını söylüyorlar da bakın oraya girip çıkan insanların tamamen tırlattıklarını tamamen söyledikleri sözlerin dünya bilmem ne halinde söylediklerini söylerler. İşte bu bana yazdırtıldı. Tabii. Yazdıran kim? Yazdıran kim? Tabii ki şeytan. Çünkü bizim mahimiz tamamlandı. Eksik bir şeyimiz yok. Allah ilim edin diyor. Allah ilmi ömüyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam abidin diyor bin vekatlık nafile namazını bir alemin uykusu ondan daha eftaldır diyor. Böyle ki o topluluklarda bunlar vardır. Onun dışında galsıl adam dedikleri birçok şeyler vardır ki bunlar da kotlanmış kelimelerle insanların kafasını karıştırmadır. Yani ne demek istiyorlar biliyor musunuz? Sen Allah'tan isteyemezsin. Ağzını mı batmayacaksın Hı? Bir de hava deliği aç da boğulma olmaz mı? Hı. Rabbim, e haktan Rabbim haktan ayırmasın. Ben ayırdım da bozulmasın. Rabbim haktan ayrılmasın. İlimle amel etmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam benden duyduğunuz bir emir bir nehi olsa bunu gerideklerine aktarın ola ki dinleyen anlatandan daha fakih olabilirdir Allah'ın yüzünü ağaçsındır Allah biz onlardan kalsın. bize emanet ettiği o Kur'an ve sünnete uymadığımız müddetçe ve ihtilaf ettiğimizde gidip onunla her meselemizi halletmediğimiz müddetçe hiçbir zaman fırkayı derle dediğimiz insanlarla bir arada kalmamız mümkün değil. Yok dediğim. Şimdi sorunu unutmadım Musa. Oraya geleceğim. Eğer kitap ve sünnetten amel etmiyorsak oradaki edilen meseleleri de kendi kafamıza göre yormalar başlayacak. aleykümselam selamlar Allah. Hoş geldin kardeş. Şöyle düşünün bir abraşın bir kelin, bir kürün kıssasını ele Onlara Rabbimiz Sübhano Kuvvet bir meleği kel olarak göndermiş mi? Kör olarak abraş olarak göndermiş mi? Göndermiş. Kıssanın teferratına girmek istemiyorum. Veyahut ömründe 99 kişiyi öldüren ve tövbe etmek isteyen bir insan falan aleme git dediğinde ona gidiyorlar gidiyor. Ben 99 kişiyi öldürdüm. Eğer tövbe etsem, Allah benim tövbeni kabul eder mi dediğinde o ne diyor? Hayır diyor. Vuruyor onu da öldürüyor. Elhamdülillah. Kendi canından oluyor. Fakat adam arıyor. Kendisine falan yerde bir alim var dendiğinde oraya gidiyor. O ne diyor? Evet diyor. Sen tövbe ettikten sonra Allah'ın senin adına kim gidebilir ki diyor. Ama sen burada durma. Burada iyi insanlar olsaydı sen bu kadar insanın canına kıymazdın. Falan yere git. Orada iyi insanlar var dediğinde. Oraya gitti giderken kendisine kim geliyor? Vefat ettiğinde rahmet meleklerinin azap melekleri almaya çalıştıklarında Allah onlara bir meleği hakem olarak gönderiyor. Yani bunun gibi birçok kıssalar var kardeşlerim ama bunu bilen Allah menek gelir insan kılığına da girer çünkü onlar nurdan yaratılmışlardır erkeklik ve dişilikleri yoktur Allah'ın emrettiğini yerine getirirler ama bu kimdir e, necedir bunu bizim bilmemiz zor bunu bilmemiz zor aynen Cibril kıssasında da e, hadisinde de dikkat ederseniz eee dıhye ben gibi kelbini yapıştırayım boz, mı yok ona yapıştırma dedeciğim Ama dede onun kılığında kılığını... tamam dedeciğim cibril... yapıştır hadi hatıren kalmaz dede. tamam, tamam dedeciğim insan kılığında cibril gelmiş midir? gelmiştir. Şimdi her ne kadar bu ve bunun gibi birçok kıssalar e, meneklerin insan kılığına gireceği girdiğini gösterse de bunu bilen Rabbimiz kardeşlerim. Anlatabildim mi? Bunu bilen Rabbimiz. Öyleyse bizim bilmediğimiz bir şeye gayba taş atmamamız gerekir. Allah haktan ayırmasın. Rabbim razı olduğu amelleri işleyenlerden eylesin. Kur'an ve sünnetten bizleri ayırmasın. Razı olduğu amelleri işleyenlerden eylesin. Ve yapmış olduğu her ibadeti Allah'ın rızasını güderek yapan ve o ibadetleri de Resulullah'ın sünnetine uygunluğuna dikkat edip yaparak hayatına geçirenler nereden Vahiden santim saptığımızda başımıza her türlü bela musibet gelir kardeşlerim. Artık onlar gelmeyecek Baba İbrahim. O bitti. Düşün Lut Aleyhisselam'a gelmeleri, İbrahim Aleyhisselam'a geçerken uğramaları ve İbrahim Aleyhisselam onlara hayvan kesip yemek pişir önüne koyduğunda yemediğinde ondan korkmaları gösteriyor ki meleklerin birçok kılığa girdiği ama artık bu vahiy olarak tamamlanmış ve bitmiştir. Ama onlar, tasavvuf ehli, o kadar ileriye giderler ki ben tefarratına girmek istemiyorum. Ee, hakikaten İslam'a en çok zarar veren tayfelerden birisidir, Şia tayfesi. Ki tasavvuf, Şia, nurduluk hepsini al, aynı şekilde atacak. Hepsindeki itikat aynı itikattır. Mesela düşünün, Tirmize'nin 3448'in no'lu rivayetinde, Allah'ın Resulü'nü Nisselatü Rabbime en güzel surette gördüm diyerek devam eden bir rivayet var. Bugün tasavvuf taifesine baktığımızda Allah'ın cemalini görmeyen şehlik iddia edemez derler ve sürekli Allah'la haşa görüştüklerini söylerler. Düşünün. Aleykümselam bana mutluluk. Dersten sonra yıkayacağız, suke yapacağız, belki cinler basmıştır ve fedit <gülüyor> olur ya, mümkün. Bir ozonla yıkarsak kimsenin ayağa kayıp düşmesin. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın. Nereden ele alırsanız hepsi sakat kardeşler. Hepsi sakat. Hızır kıssasına bakın, birçok kıssasına bakın, hep böyle. Kur'an ve sünnet gibi güzellik var mı Kardeşlerim. İnsan bir ayeti, bir hadisi okuduğunda gönlü ferahlanıyor, şüphe gidiyor, yakınlık geliyor, mutmainlik geliyor. Kardeşimizin de ayetleri pastellediği gibi çağırsan durmayan, yönelsen sana faydası olmayan birilerine insanlar bir şeyler bekliyor, ibadet etmeye çalışıyor. Aleyküm selamlarım. Hoş geldiniz. Halbuki bir olan, ölmez olan, bir olandan istenmesi gerekmez mi? Peygamberimiz neden geldi Allah aşkına? Bir topluluk düzgün gitse, Allah'a mitler, eşler koşmasın o topluluğa peygamber gelmez ki. Her peygamberin gelmesinde muhakkak bir şirk vakası var. Teker teker peygamberlerin o gönderildiği toplulukları ele alırsak, bir Nuh Aleyhisselam'ı el alalım. O topluluk ne yaptı da Allah Azze ve Celle Nuh gönderdi? Onlar niye Allah'a eş koştu? Peygamber onlara neyi getirdi? Neye davet etti? Ve kim onlara itiraz etti? Davet nasıl gitti? Neticesi nasıl oldu? Bunları teker teker incelersek zannedersem bütün müşkülatlar halledilir. Ama bunların altında yatan tamamen cehalettir tamamen cehalettir Allah cehaletten bizleri uzak kılsın en basit birisi böyle bir şirke küfre düşenlerin Kur'an'ı baştan sonra şöyle bir on kere okusunlar İnanın bu pislikten kurtulurlar İnanın kurtulurlar ama okunur mu ceset gibi olacaksın her gün ölüm ravıtası yapacaksın tabi bu arada ölüm rabıtası yapı yapı gözleri o kadar körleşiyor ki şeyhleri son model mersedestlere biniyor. Dergahları altın toplamalar oluyor ve kendisi tahtlarda oturuyor. Belki krallar bile bu kadar taltif görmemiştir. Yani. Şeyh efendi oturuyor ellerini şöyle dizlerinin üstüne koyuyor. Buyur dedeciğim sonra insanlar sürünerek geliyorlar tamam onun adı Hamit mülkün değil oğlum tamam hadi yapıştır ya. hadi. Hı -hı. tamam hadi tamam dedeciğim <gülüyor> ne oluyor sürünerek geliyorsun elini öpüyorsun yanında ne yapıyorsun tövbe ediyorsun onun yanında tövbe çıkarmazsan cenneti de alamıyorsun ha e biz niye hristiyanlara kınıyoruz ki adam kiliseye gidiyor papazın yanında günah çıkartıyor bir miktar para ödüyor günahlarından arınıp gidiyor hadi onlar papaz hadi onlar hristiyan bunlar ne bunlara ne diyeceğiz şimdi he kardeşler bunlara ne diyeceğiz Onun için biraz düşünmek gerekiyor. Tabi zekatlar, fitreler, arkadaşlara akıyor. Tabii bu da değil. Çaylar geliyor, 50 milyon koy üstü gelmez, yüzükler. Sonra orada duş alırlar. Oradaki alınan duşla tamamen günahlardan kurtulmuş olursun. Başka? Bitmedi. Günlük virt çekmek zorundasın. Ve inandığını söyleyen insan. Allah'ın razı olduğu, insanların içinden seçtiği, gönlünden masivayı giderdiği ve onun o yapmış olduğu zikirden ki o zikri de ona öğreten Allah, on yapsan Allah senden razı olmaz mı? Yok, onu yapmaz. Şeyh Efendi ona der ki günde yüz tane La ilahe illallah çekeceksin onu çeker. Yüz kere hay diyeceksin onu der. Yüz kere subhanallah diyeceksin onu der. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğini demez. Halbuki bunların hepsinde tılsım vardır. Şu büyücülerin muskalarını falan hiç okudunuz mu şöyle baktınız mı? Hep orada yine bu isimler vardır. Bunlarla bir şeyler yaparak büyü yaparlar alçaklar. Bunların yaptıkları da aynı kardeşlerim tamamen cinlerle insanları etkileri altına alarak bir şeylere varmaya çalışırlar. Ve bakın tasavvufa giren birçok insanın kafayı tırlattığını görürsünüz. Peki Allah diyen birisi kafayı tırlatır mı? He kardeşler, Allah'tan vahiy alan, Allah'tan görüşen o peygamberlerin hiçbirinin kafayı üşüttüğünü haşa gördünüz mü? ve onlara tabi olan insanların hepsi bugün bize hidayet imamları olmamış mı? Karakterlerine, ahlaklarına bakın. Allah'a teslimiyetlerine bakın. Var mı onlarda bir şey? Ama bugün hak olan sözleri hak olan sözleri batıla yorarak ne yapmışlar? Kendilerine göre bir yol tutmuşlar. Ve doğru olduklarını şeytan onlara ilham etmiştir. Rabbim haktan ayırmasın. Rabbin doğruyu anlayanlardan eylesin. Bizim için örnek, numune Allah'ın Resuludur. Biz hiçbir asırda, hiçbir ayda, hiçbir yaşadığımız yerde kendimizi numune, örnek arayan insanlar değiliz. Aramıyor muhtaç da değiliz. İmandaysa bizim için örnek o sahabelerdir. Biz onların tasdik ettiği gibi, kabul ettiği gibi etmek zorundayız. Onlar, kardeşimizin de yazdığı gibi, ayetleri çekerler. Derler ki, Rablânıza yaklaşmak için vesileler arayın. Ha, bak Allah böyle diyor. Bir yol arayın ki, kurtuluşa erersiniz. Halbuki kardeşlerim, aleyküm selam ve bir şeyi Allah'tan diye getirdiğin zaman onun içini de Allah'tan doldurmak zorundasın bir şeye haktan diyorsan onun içini sen doldurmayacaksın doldurun da Allah olacak hem Rabbim'den diyeceksin hem de onun içini sen dolduracaksın olur mu böyle bir şey? olur mu böyle bir şey? Aleyküm selamlarım, hoş geldiniz. Onun için önce iman esaslarının güzel yakalanması gerekir. Ayetleri okumadıkları halde o ayetleri ben bunların kulaklarına ve şeytanın fısıldadığını inanıyorum. O kadar ileriye gitmişlerdir ki bunlar Allah'ın ayetlerini saptırmada hatta Muhittin Arabini i Arabi'nin fısulikemi okursanız iblisin mümin olarak öldüğünü söylerim. Firavun'un mümin olarak öldüğünü söyler. Selamettem kardeşim. Siz de inşallah. Neden? Çünkü Zerdüşlük dininde, ateşperest dininde neler vardır bilir musunuz kardeşler? İyilik tanrısı, kötülük tanrısı. Bunlar sürekli birbirleriyle ne yapar? Kavga ederler. Hangisi galip gelirse o o sene hüküm sürer. O galip gelirse artık iyilik hükümsüreler. Bunun gibi kitapları vardır, bilir misiniz? Ne yapmışlardır kitaplarında? Bakın demişlerdir. Böyle. Ali Kutsanamın. Şu Ali Kutsanamın savaş kitaplarından falan mı? Kimi bitlavaşıtların kitapları anlattı? Ali Serhat nesnem mi? Şu tip savaşlara ne yapıyorlar? Kötülük hali var abla. Hmm. Bu tip var başka yok. Planlarımızı bir kez savaşlarda ilgilidir. Anladım. Onu tek anlatan yok. Ancak kitaplar içinde. ben de yok. Kötülük hali var. Tamam peki. Ne yapar? İşte Firavun kötülüğü zirveye çıkarmış ve Allah'ın emrini yerine getirdiği için. O da mümin olarak ölmüş. E peki, şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi Ne yapacağız Allah aşkına? Veyahut Muhittin i̇bn Arabi'ye Futuat-ı de gelen yazdığı bir ifadede ki İbn-i de buna binaen onu tekfir etmiştir. Birisi kalkıyor soruyor. Diyor ki, ey şeyh sen diyorsun ki her şey felal. Ama bak şeriat ehli Eşleriniz size helal, anneleriniz ve kız kardeşleriniz size haram diyor. Yanlış anlamayın ve ifadeler bana ait değil. Muhittin İbnül Arabiden Arabi denilen Helal olmuyor, onlar da helal ama şeriat ehli onları haram kılıyor der. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, geçmiş ümmetlere karışı karışınayacaksınız arşını arşını ayacaksınız diyor hatta onlardan birisi anasıyla yol ortasında zina etse sizden de muhakkak yapan çıkacak diyor Allah bizi de ehlimizi de böyle pisliğe düşmekten beri bulursun. ama bunların felsefelerine kitaplarına bakın tamamen bu tür pisliklerden dolu. Allah onları kahretsin Allah onları bizlerden uzak kılsın o kadar hunharca ya hayvanlardan bile aşağı olmuşlar ya. Ama ama maalesef Gitti mi? Benim diyeceğim bunlar. Aleykümselam ve Tamam inşallah. E, hangi yerinden bakarsanız bakın. Tamamı müşkülatlar var. Vefatı e, el alın. Bir namaz daha ki ele alın. Öyle halleri olmuşlardır ki Salli'yi, bari okurken bile her zaman Allah Resulü'nün gördüklerini söylemişlerdir. Yani e, biz inşallah Kur'an'ı, Sünnet'i gündeme getirelim, insanlara bunu anlatalım, vaktimizi bununla geçirelim ve bu fırkalardan da uzak duralım. Dinlerlerse buyursun, annesinler. Ama küfürlerini bizden uzak tutsunlar. Yeterince işleyen, evet dediğim. Yeterince uyan zaten. Maalesef, maalesef. Şimdi muhakkak ki onların önderleri olacak Musa kardeş. İblisin kıssasına baktığımızda Kur'an'da kıyamette ne diyor? Ben sizi diyor vaat ettim ama diyor ben ancak yeri göğü yaratan Rabbıma dönerim diyor. Yani Allah Azze ve Celle ne diyor? Senin benim halis kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur. İhlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur, diyor. Allah bizi ihlaslılardan kısım kardeşlerim. Düşün kıssasını. Düşünün bir Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını. Anlatabildim mi? Aleykümselam. Neden bunlar bize bildiriliyor? Her şey durmazlarmış. Allah haktan ayırmasın. Labbım ayaklarımızı kaydırmasın ilimle amel etmeyi ve hayatımıza geçirmeyi amel etmeden amel edeceğimiz meselenin dilini bilmeyi bizlere etsin. Evet. Ben mikrofonu bırakayım. Torunun canı bayağı bir sıkıldı. Sorunuz varsa cevaplayayım yoksa biraz toruna vereyim de <gülüyor> canı sıkılmasın. Tamam mı dedoş? Gel. Gel subhaneke Allah'ın ve bihamdike eşhülele ilahe illa ente estağfurullah ve tabi deyum Esselamu Aleyküm ee, Hocam açıklamalar için teşekkür Allah razı olsun Bence işte biraz önce yukarıda pastelerlediğim ayetler Ahzab suresinden bahsedildiğim Bakara suresinden bahsedildiğim ayetlere göre en büyük yıkımı bu küfür önderi olarak gördüğüm insanların ebedi hayatını yıkan, insanları kendine ibadet ettiren, Allah'tan başka ilahları edilmesine vesile olan o tagutlar o belam kılıklı küfür önderleri olarak görüyorum ben onları. Onlara uyanlar da kendilerine delil ikame edilmesine rağmen defalarca duymalara rağmen hala küfür ve şirklerinde ısrar ediyorlar bunların mazeretlere kalkmış olmuyor mu yani bir defa da olsa birkaç kaç defa da olsa bu deliller ikame edildi halde bu şirklerinde ısrar eden anlamaya yanaşmayan Allah'ın Allah kalplerini gözlerini kulaklarını mühürlemiş olduğu Mekke müşrikleri pozisyonuna düşmüyor mu bu bunların tabiileri Evet, selamünaleyküm Aleyküm Rahmetullah Şimdi Kardeşler Tekfurul An ve Tekfurul muayen diye bir şey var Dedem lütfen Biraz sakin olun İslam'a göre yapılan iş Eğer şirk Sahibi de Faili de nedir? İşlak eden Yani müşrik olur Burada sadece mani olan tekfirul muayyendir. Yani o yapan failin onun ondan haberi olup olmamasıdır. O mesela o konudaki cehalet giderilmişse artık mesele kalmamıştır. Aleykümselam varamülkullah. Tekfire mani olan şey daveti anlaması cehaleti kalktıktan sonra sorun kalmaz düşüptürüyor musunuz? hayırlısı inşallah aleyküm selam var amitullah buyur kardeşim. soracaksan sor ben çıkacağım çünkü torun kafamda horoz gibi bekliyor hakikaten insipi yeniden kurduğunuzda düzeniyor kardeşler bende de aynı sorun oldu ee, bu en son 478 herhalde. Buna geliyor. Evet. Ben bırakayım. Biraz torun vaktimi geçirseniz. İnşallah hayır olur kardeşler. Ee, fırkayı derli olan her mesele ve onların itikatlarının gündeme gelmesi hakikaten bizim kalplerimizi sertleştirir. Çünkü ilmin bir yerde cedel başlıyor. Biz tutuyoruz. Evet. Sesli olarak cevap verdim. Herhalde. Evet ben müsaade isteyeyim inşallah sonra müsaade olduğumu tekrar girelim Allah'ım dilimizi zikrinle ıslaktı, kalbimizi sana şükrinden ıslak ve o razı olduğun dostum dediğin o insanların arasına bizlere de kat evet kötü bir anlamı yok evet. ben biraz ayrılıyorum evet müsait olduğunda tekrar girelim inşallah benim torun çizgi film seyredeceğim diyor çizgi film diyor biraz çizgi film seyretsin diyor. rahatlasın köfteler hepinize selamun aleyküm ve rahmetullah ve rekat